sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafından dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileğişim, dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır, Hemen onu doğrulttu. Musa, eğer dileseydin, elbette buna karşı bir ücret alırdın, dedi. Hızır şöyle dedi, İşte bu bana son itirazındır ve benimle senin aranın ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. O yaraladığım gemi var ya, işte o, denizde çalışan yoksul kimselere aitti. Onu kusurlu kılmak istedim çünkü onların varacakları kıyının ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir kral vardı. Kusurlu gemiyi almayacağı için o geminin o çalışan yoksullarda kalmasını murad ettik. Çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi ve Çocuklarına büyük bir sevgi besliyorlardı. Çocuk büyüdüğünde Allah'a asi bir kul olacağını bildiğimiz için çocuğun onları azgınlık ve küfre sürüklemesinden endişe ettik. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha hayırlısını, daha temizini ve mizaç itibariyle merhamete daha yakın olanını versin. Duvara gelince, o duvar şehirde bulunan iki yetim çocuğa aitti. Altında da onların olan bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin, onların buluğa erip güçlü çağlarına erişmelerini ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları da kendiliğimden yapmadım. Rabbimin emriyle yaptım. İşte, hakkında sabretmeye güç yetiremediğin şeylerin iç yüzü budur. Resulüm, bir de sana Zülkarneyn hakkında soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Muhakkak ki biz ona, yeryüzünde imkan ve iktidar verdik ve ona, ulaşmak istediği her şeye ulaşabilmesi için bir sebep, bir vasıta ve yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu ve onun yanında kafir bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, nilersen onlara azap edersin, dilersen onlara güzel davranırsın. Onları güzellikle yola getirirsin. Nasıl istersen öyle yap, dedik. Zülkarneyn ise şöyle dedi. Her kim zulmederse biz onu dünyada cezalandıracağız. Öldükten sonra ise o, Rabbine döndürülür de Rabbi onu görülmedik bir azaba uğratır. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona da mükafat olarak ödüllerin en güzeli vardır. Biz ona buyruğumuzdan kolay olanı yaratılışta onun fıtratına yazıldığı üzere Allah'a iman etmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Sonra başka bir yol tuttu ve doğuya gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı ağaçlardan ve dağlardan bir örtü yapmamıştık. İşte Zülkarneyn tarafımızdan böyle imkan ve iktidara sahipti. Biz onun yanında olup biten her şeyden haberdar olarak onu ilmimizle kuşatmıştık. Zülkarneyn sonra yine bir yol tuttu. Nihayet, iki set gibi yükselen dağların arasına varınca, iki kavimle karşılaştı ve, onlardan başka neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. O iki kavim dediler ki, Ey Zülkarneyn! Gerçekten Yecüc ve Mecüc adlı kavimler, yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için, sana bir vergi, bir ücret verelim mi? Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu imkanlar, sizin bana vereceğiniz ücretten daha hayırlıdır. Siz bana kuvvetinizle yardım edin de, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin, dedi. Nihayet, İki yamacın arasını aynı seviyeye getirip vadiyi doldurunca büyükçe bir ateş yakıp üfleyerek ateşi körükleyin dedi. Artık o demir kütlelerini kor haline getirince getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık ye'cuc ve me'cuc onu ne aşabildiler ne de delmeye güç yetirebildiler.'' Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi olan kıyamet vakti gelince, O, bunu yerle bir eder ve Rabbimin vaadi haktır, dedi. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkacakları o kıyamet gününde, biz onları serbest bırakırız da dalgalar halinde, şehirleri istila ederek birbirlerine girerler. Sonra... Suğura üfürülür de böylece onları hep beraber mahşerde bir araya getiririz. İşte o gün kafirlere cehennemi apaçık bir şekilde arz ederiz. Onlar ki benim zikrim olan ayetlerime karşı küfürlerinden dolayı gözleri perdeliydi. Onu dinlemeye dahi tahammül edemiyorlardı. O kafirler beni bırakıp da kullarımı, bana karşı kendilerine veliler, dostlar ve koruyucular edineceklerini mi sandılar? Şüphesiz ki biz, cehennemi, kafirlere yaraşır bir ağırlama yeri olarak hazırladık. Resulüm, de ki, size işledikleri ameller bakımından en çok hüsrana uğrayanları haber verelim mi? Onlar, dünya hayatındaki bütün çaba ve gayretleri, boşa giden kimselerdir. Oysa onlar, kendilerinin güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, böylece amelleri boşa giden ve o yüzden de kıyamet gününde onlar için hiçbir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte hakikati örtüp inkar ettikleri Ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için konaklama yeri olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Resulüm, de ki eğer Rabbimin kelimelerini yazmak için denizler mürekkep olsaydı ve bir o kadarını daha getirip ilave etmiş olsaydık elbette Rabbimin kelimeleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Fakat bana ilahınızın vahid sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilah olduğu vahyediliyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ederek kulluk yapmakta, hiç kimseyi ona şirk koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Rahman ve Rahim olan, zahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden, Allah'ın adıyla Allah adına. Kef Ha Ya Ayn Sad Bu okunacak ayetler Rabbinin Zekeriya kuluna rahmetini anmasıdır. Hani o gizli bir seslenişle Rabbine yalvararak nida etmişti. Şöyle demişti. Rabbim doğrusu ben ihtiyarladım. Benim kemiklerim de zayıflayıp gevşedi ve başım yaşlılık aleviyle tutuştu. Saçım sakalım ağırdı. Ama Rabbim, sana dua etmekle de hiç bedbaht olmadım. Sen beni hiç geri çevirmedin. Ve gerçek şu ki ben, ardımdan yerime geçecek olan yakınlarımın sana isyankar olmalarından dolayı ümmet için korkuyorum. Hanımım da kısırdır. Bu sebeple katından bana veli olacak bir evlat hibe edip ihsan et. Ki o hem bana varis olsun hem de Yakup hanedanına varis olsun. Ve Rabbim onu razı olduklarından eyle. Bunun üzerine melekler şöyle nida ettiler. Ey Zekeriya! Şüphesiz biz seni bir oğul ile müjdeliyoruz ki, onun adı Yahya'dır. Biz daha önceden bu ismi kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim dedi. Hanımım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına ulaştığım halde benim nasıl oğlum olur? Melekler, öyledir ama senin Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım buyurdu. Dedi. Zekeriya, Rabbim dedi, çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Melekler, sana işaret, sağlam olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır, dedi. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara, ''Sabah akşam Rabbinizi tesbih edin.'' diye, Elleriyle işaret etti. Yahya doğup büyüdüğünde ona, Ey Yahya! Kitabı kuvvetle tut buyurduk. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Yine ona tarafımızdan bir kalp yumuşaklığı ve gönül temizliği verdik. Çünkü o takva sahibi, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan biriydi. Dahası anne babasına iyi davranan biriydi ve o isyankâr bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve tekrar diriltileceği gün ona selam olsun. Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına, onların kendisini meşgul edemeyecekleri bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuz olan vahiy meleğimiz Cebrail'i gönderdik de o kendisine düzgün bir insan suretinde göründü. Meryem ona dedi ki, ''Muhakkak ki ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer ki sen takvalıysan, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardan biriysen, ''Bana kötülük etme.'' Cebrail, ''Benden korkma. Ben sadece sana tertemiz bir çocuk hibe edip müjdelemek için Rabbinin gönderdiği Resulüyüm.'' dedi. Meryem, ''Bana hiçbir insan dokunmadığı, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir?'' dedi. Cebrail, ''Öyledir ama senin Rabbin, o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir ayet ve katımızdan bir rahmet kılmamız için böyle takdir ettik. Ve bu ezelde karara bağlanmış bir iştir buyurdu, dedi. Böylece Rabbinin emriyle Meryem o çocuğa hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Nihayet doğum sancısı onu Kurumuş bir hurma ağacının parçasına dayanmaya sevk etti. Endişeli ve ne yapacağını bilemez bir halde dedi ki, ''Keşke ben bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim.'' Bunun üzerine alt tarafından ona şöyle seslenildi, ''Sakın üzülme, Rabbin seni unutmadı ve senin alt tarafında bir su arkı vücuda getirdi.'' ''Hadi.'' Kurumuş hurma ağacının bir parçasını kendine doğru silkele ki hurma ağacı yeniden yeşererek üzerine taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen ellerinle işaret ederek onlara şüphesiz ben Rahman'a susma orucu adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Nihayet, onu kucağında taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ''Ey Meryem, hakikaten sen çok çirkin bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz değildi.'' Bunun üzerine Meryem, ''Çocukla konuşun.'' diye onu işaret etti. Onlar şaşkınlıkla dediler ki, biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz? O sırada çocuk şöyle dedi, şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni nebi yaptı. Nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana salatı, her anda onun huzurunda durmaya çalışarak yaşamayı ve nefsimin cimriliğinden kurtulmak için zekatı emretti. Ve bana, anneme iyilik eden biri olmayı emretti. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve tekrar diriltileceğim gün bana selam olsun. Resulüm, işte ehli kitabın ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa hakkındaki Allah'ın hak sözü budur. Allah'ın bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, Sübhan'dır. Bundan münezzehtir. O, bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen verir. Halbuki İsa onlara demişti ki, ''Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona abdolup kulluk edin. İşte bu sırat-ı Allah'a dost doğru varan yoldur. Fakat bir takım gruplar kendi aralarında yine de ayrılığa düştüler. Artık büyük bir gün olan kıyamete şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline! Onlar bize geldikleri o kıyamet günü Hakikati işitirler ve görürler. Fakat o zalimler bugün apaçık bir dalalet içindedirler. Resulüm, sen onları işin bitirileceği bu hasret ve pişmanlık gününe karşı uyar. Çünkü onlar bugün bir gaflet içindedirler ve öldükten sonra diriltileceklerine iman etmiyorlar. Şüphesiz ki, Yeryüzüne ve O'nun üzerindekilere varis olan ancak biziz ve onlar ancak bize döndürülürler. Resulüm, kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o, sıdkı bütün, özü sözü doğru bir nebi idi. Hani o babasına şöyle demişti, Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana faydası olmayan bir şeye, niçin abdolup kulluk ediyorsun? Ey babacığım! Şüphesiz ki sana gelmeyen bir ilim gerçekten bana geldi. Artık bana tabi ol ki, seni düzgün ve Hakka dost doğru varan bir yola hidayet edeyim. Ey babacığım! Şeytana abdolup kulluk etme. Çünkü şeytan, rahmetiyle herkesi ve her şeyi kuşatan... Rahman'a asi olmuştur. Ey babacığım! Doğrusu ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından, böylece şeytanın durumuna düşüp, şeytana dost olmandan korkuyorum. Babası, Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Andolsun eğer bu söylediklerinden vazgeçmezsen, ''Mutlaka seni taşlarım. Hadi benim dinime dönene kadar uzunca bir süre benden uzak dur.'' dedi. İbrahim şöyle dedi, ''Sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı hafidir. Gizli olan, gizli lütuflarda bulunan ve kuluna ikram etmek için her anda onu izleyendir.'' Ben sizden de Allah'tan başka dua edip yalvardığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve sadece Rabbime dua edip yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime senin için mağfiret dileyip dua etmekle isyankarlardan olmam. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'tan başka abdolup kulluk ettikleri şeylerden hicret edip uzaklaştı, biz de ona İshak'ı ve torunu Yakub'u hibe ettik. Her birini de Nebi kıldık. Dahası onlara rahmetimizden ihsanda bulunduk ve onlar için yüce bir sıdıkiyet lisanı, Allah'ın yüceliğini gönüllerindeki sadakatle anlatma hali verdik. Resulüm, kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o, Dini yalnız Allah'a halis kılarak ona ihlasla kulluk eden bir kimseydi ve bir Rasul, bir Nebi idi. Biz ona Tuğr'un sağ tarafından hak olarak nida ettik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Ve rahmetimizden ona, kardeşi Harun'u bir Nebi olarak bahşettik. Rasulüm, kitapta... İsmaili de an. Şüphesiz o, vadine sadık bir kimseydi ve bir resul, bir nebi idi. O, ailesine ve ümmetine salatı, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışarak yaşamayı ve nefsinin cimriliğinden kurtulmak için zekatı emrederdi. O, Rabbinin katında da rızaya erişmiş biriydi. Resulüm Kitapta İdris'i de an. Hakikaten o, Sıdkı bütün, özü sözü doğru bir nebi idi. Biz onu da katımızda yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve diğer adı İsrail olan Yakub'un soyundan hidayet ettiğimiz ve seçtiğimiz, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Derken onların ardından öyle bir nesil geldi ki salatı zayi ettiler ve şehvetlerine tabi oldular. Yakında onlar bu yaptıklarından dolayı cehennemdeki gayya çukurunu boylayacaklar. Ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyenler müstesna. Onlara iman ve amellerinin karşılığı tas tamam verilecek ve onlar hiçbir zulme uğratılmadan cennete gireceklerdir. O cennet, Rahman olan Allah'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adın cennetleridir. Muhakkak ki onun vaadi yerine gelecektir. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Yalnızca selam ve güzel sözler işitirler. Ayrıca orada sabah akşam kendileri için istedikleri her türlü rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olan, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışan kimseleri, ebedi olarak varis kılacağımız cennet işte budur. Resul, vahyin neden geciktiğini merak edince, Cebrail dedi ki, Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde bulunan, arkamızda kalan ve bu ikisi arasındaki bütün zaman, mekan ve içinde yaptığımız her şey O'na aittir ve O'nun emrine tabidir. Senin Rabbin asla unutkan değildir. O, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O halde ona abdol ve ona ibadetinde sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan bir başkasını biliyor musun? Buna karşın insan, ''Ben öldüğüm zaman gerçekten diri olarak kabirden çıkarılacak mıyım?'' der. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünüp idrak etmez mi? Rabbine yemin olsun ki mutlak surette o kafirleri ve peşlerinden gittikleri şeytanları hep birlikte mahşerde toplayacağız, sonra onları dizüstü çökmüş perişan bir vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Sonra Rahman'a, oradaki her topluluktan en çok asi, kibirli ve nankör olanlar hangileri ise muhakkak onları çekip çıkaracağız ve cehenneme atacağız. Çünkü elbette biz o cehenneme girmeye kimlerin daha müstahak olduklarını çok iyi biliriz. Ey insanlar! Sizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbinin kendi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz takva sahiplerini Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları oradan kurtarır, cennete koyarız. Zalimleri ise dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Hal böyleyken kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman kafirler, İman edenlere dediler ki, İki topluluk olan mümin ve kafirlerden hangisinin dünyadaki makamı daha hayırlı, meclis ve topluluğu daha güzeldir? Oysa biz onlardan önce mal, mülk ve dış görünüşü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Resulüm, de ki, kim dalaletteyse, Rahman ona ne kadar mühlet verirse versin, ya kendilerine vaat edilen dünyadaki azabı ya da kıyamet saatini gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş ve kimin taraftarları daha zayıfmış bileceklerdir. Allah, hidayette olanların hidayetini artırır. Baki kalacak olan salih ameller, Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Resulüm, ayetlerimizi inkar eden, üstelik elbette bana mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? O, gayba vakıf olup onu bildi mi yoksa Rahman'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini amel kitabına yazacağız, ve ahiret günü onun azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun bu söylediği şeylerin malının da evladının da gerçek sahibi ve varisi biziz. O ise bizim huzurumuza tek başına gelecektir. Onlar kendilerine bir izzet, itibar ve şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır... Taptıkları o ilahlar yakında onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara düşman olacaklardır. Resulüm, sen küfürlerinden dolayı kafirlerin üzerine onları kışkırttıkça kışkırtan şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Öyleyse onlar hakkındaki emrimizin gelmesi için acele etme. Muhakkak ki biz onların sen ve müminler için söylediklerini de, yaptıklarını da kıyamette onlara hesap sormak maksadıyla bir bir sayıyoruz. O gün biz, muttakileri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları, Rahman'ın huzurunda rahmetine nail olmuş konukları olarak toplarız. Nefsinin hevasını ilah edinen mücrimleri de susamış sürüler gibi, Cehenneme süreriz. O gün Rahman'ın katında bir söz ve yetki almış olanlardan başkası şefaata güç yetiremez. Bir de o ehli kitaptan olanlar, ''Rahman çocuk edindi.'' dediler. And olsun ki siz ey ehli kitap, çok çirkin bir iddiada bulundunuz. Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, ve dağlar darmadağan olup yerle bir olacak. Onlar Rahmana çocuk isnad ettiler diye. Halbuki Rahmana çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan hiç kimse yoktur ki kıyamet günü Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Andolsun ki Rahman olan Allah ilmiyle onları çepeçevre kuşatmış ve her birinin söylediklerini de, yaptıklarını da tek tek saymıştır. Ve onların hepsi kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir. Muhakkak ki Rahman, iman edip salih ameller işleyen kimseler için gönüllerde bir sevgi var edecektir. Resulüm, biz bu Kur'an'ı ancak onunla muttakilere, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlara müjde vermen ve inatçı bir kavmi onunla uyarman için senin dilinle Arapça olarak indirip kolaylaştırdık. Zira biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya onlara ait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 biz bu Kur'an'ı sana meşakkat çekesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan haşyet duyup onun azameti karşısında ürperen kimselere bir zikir, öğüt ve hatırlatma olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva edip hükümran olmuştur. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey, ikisi arasında bulunan her şey ve toprağın altında olan her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açıktan söylesen de, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, Sevilen ve Abdolunlu'ya layık tek zaattır El-Esmaül Hüsna en güzel isimler de O'nundur. Resulüm, Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada durup bekleyin. Çünkü ben bir ateş gördüm, belki ondan size bir kor getiririm veya ateşin başında bir yol gösterici bulurum demişti. Nihayet oraya vardığında kendisine tarafımızdan "Ey Musa" diye nida edildi. "Muhakkak ki ben evet ben senin Rabbinim." Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni nebi olarak seçtim. Şimdi sana vahy ayetleri dinle. "Muhakkak ki ben Evet, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana abdü ol. Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış ve beni zikretmek için namazı ikame et. Hem namazda hem de hayatı yaşarken benim huzurumda durmaya çalış. Herkesin peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulması için muhakkak ki o kıyamet saati gelecektir. Neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Ona iman etmeyen ve nefsinin arzularına uyan kimseler, sakın seni onun gerçekleşeceğinden ve benim rızam peşinde koşmaktan alıkoymasın. Sonra kendine yazık ederek mahvolursun. Devamında Allah buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim asağımdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve benim için onda daha başka ihtiyaçlarımı gidereceğim menfaatler vardır. Allah, onu yere at ey Musa buyurdu. Bunun üzerine Musa onu hemen yere attı. Bir de ne görsün, o hızla sürünen kocaman bir yılan oluvermiş.'' Allah buyurdu ki, onu yerden al ve korkma. Biz onu evvelki haline döndüreceğiz. Bir de elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak o, kusursuz, bembeyaz, nur saçan bir el olarak çıksın. Böylece sana büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. Şimdi Firavun'a git, çünkü o azdı. Musa dedi ki, Rabbim göğsüme genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden de düğümü çöz ki, sözümü idrak edip iyice anlasınlar, bir de bu tebliğ görevi için bana ailemden bir yardımcı ver, kardeşim Harun'u, onunla gücümü arttır, onu bana destekçi yap, ve onu işime ortak kıl. Ki böylece seni çokça tesbih edelim. Ve seni çokça zikredelim. Muhakkak ki sen bizi her halimizle görmektesin. Allah şöyle buyurdu. Ey Musa! istediğin şeyler sana verildi. Andolsun ki biz sana başka bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Hani... Sen doğduğunda annene vahyedilmesi gerekeni şöyle vahyetmiştik. Kucağındaki o çocuğu sandığa koy. Sonra onu denize, nile bırak ki deniz onu kıyıya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu bulup alsın diye vahyettik. Ey Musa! Firavun ailesinin yanında benim nezaretimde yetiştirilmen ve sevilmen için sana kendimden bir sevgi verdim. O zaman kız kardeşin Firavun ailesine gidip ona bakacak birini size göstereyim mi? diyordu. Derken gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. O sana baktı seni büyüttü. Ve sonra kazara bir cana kıydın da biz seni o kederden kurtardık biz seni ağır imtihanlarla imtihan ettik. Sonra Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra da bir takdir üzere bu Tur dağına geldin ey Musa. Ben seni kendim için Nebi olarak yetiştirdim. Şimdi sen ve kardeşin mucizelerimle Firavun'a gidin ve beni zikretmede gevşeklik göstermeyin. İkiniz Firavun'a gidin, çünkü o azdı. Buna rağmen ona yumuşak söz söyleyin. Belki o öğüt alır yahut haşyet duyar. Musa ve kardeşi Harun dediler ki, Rabbimiz, doğrusu biz onun bize taşkınlık yapıp düşmanca davranmasından yahut daha da azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, Korkmayın, muhakkak ki ben sizinle beraberim, sizi işitir ve görürüm. Hadi, ona gidin ve deyin ki, şüphesiz biz senin Rabbinin rasulleriyiz İsrail oğullarını hemen bizimle beraber gönder ve onlara artık eziyet etme. Andolsun ki biz sana Rabbinden bir mucizeyle geldik. Selam, Hidayete tabi olanların üzerine olsun. Bize kesin olarak vahyolundu ki, şüphesiz azap, kendilerine gelen hakkı yalanlayan ve yüz çevirenlerin üzerine olacaktır. Musa ve Harun, Firavun'un yanına gittiklerinde, Firavun onlara, ''Sizin Rabbiniz de kimdir ey Musa?'' dedi. Musa, ''Bizim Rabbimiz her şeye, yaratılış özelliklerini veren, sonra onları hak yola hidayet edendir, dedi. Firavun, öyleyse önceki nesillerin hali ne olacak, dedi. Musa, onlar hakkındaki bilgi, Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim ne yanılır ne de unutur, dedi. O, yeryüzünü size bir döşek yapan, Orada size bir takım yollar açan ve gökten bir su indirendir. Ey insanlar! Unutmayın ki böylece biz onunla her çeşit bitkiden çiftler çıkardık. Onlardan yiyiniz, hayvanlarınızı da otlatınız. Şüphesiz bunda anlamak isteyen akıl sahipleri için ayetler vardır. Ey insanlar! Biz sizi de o topraktan yarattık. Ölümünüzle yine sizi oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi oradan çıkaracağız. Ant olsun ki biz o firavuna iman etmesine yetecek ayetlerimizin hepsini gösterdik. Fakat o yalanladı ve iman etmemekte diretti. Ve Musa'ya şöyle dedi. ''Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Öyleyse mutlaka biz de sana onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, senin de bizim de muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı belirle.'' ''Musa, buluşma zamanınız bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vakti olsun.'' dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini kuracak en bilgili sihirbazları topladı, sonra bayram günü buluşma yerine geldi. Musa o sihirbazlara dedi ki, yazıklar olsun size. Allah hakkında yalan uydurup ona iftira etmeyin. Sonra o bir azapla kökünüzü keser. Andolsun ki Allah'a iftira eden harap olup yok olur gider. Bunun üzerine sihirbazlar kendi aralarında işlerini tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Ve birbirlerine şöyle dediler, Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu dininizi ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdır. Musa dedi ki, ''Hadi, hilenizi toplayın, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır.'' Sihirbazlar, ''Ey Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa önce atan biz mi olalım?'' dediler. Musa, ''Hayır, önce siz atın.'' dedi. Sihirbazlar, hünerlerini sergilediler. Musa bir de baktı ki onların ipleri ve asaları yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünen yılanlar gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Fakat biz ona şöyle buyurduk. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün ve üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindeki asanı at ki onların yaptıklarını yutsun. Onların yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa ne yapsa iflah olmaz. Musa'nın asası sihirbazların ipleriyle asalarını yuttu. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun ben size izin vermeden önce siz ona iman ettiniz öyle mi? Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse ben de mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama bağlayıp keseceğim ve sizi kesinlikle hurma kötüklerine asacağım. Böylece ''Hangimizin azabının, Musa'nın Rabbinin mi yoksa benim mi daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız?'' dedi. Sihirbazlar dediler ki, ''Seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi abd olma fıtratı üzere yaratana asla tercih edemeyiz. Öyleyse sen bizim için ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verebilirsin. Şüphesiz ki biz, senin bizi zorladığın sihri ve hatalarımızı mağfiret etmesi için Rabbimize iman ettik. Hayır olan Allah'ın mükafatı hem daha hayırlı hem de bakidir. Şu muhakkak ki, kim Rabbinin huzuruna, nefsinin hevasına uyan mücrim olarak gelirse, kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ki bu azaptan kurtulsun, ne de bir hayat yaşar. Kim de gerçek salih ameller işlemiş bir mümin olarak onun huzuruna gelirse, işte onlar için de cennette üstün dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan adn cennetleri. İşte, Şirkten ve günahtan arınanların mükafatı budur. Andolsun ki biz Musa'ya, Firavun'un imana yanaşmaması üzerine, oğullarından bana iman eden kullarımı geceleyin, Mısır'dan yürütüp çıkar diye vahyettik. Nihayet, aşılması imkansız bir denize vardıklarında Musa'ya, Firavun ve ordusunun size yetişmesinden korkmadan, ve boğulmaktan endişe etmeden denizde onlara kuru bir yol açmak için asanla denize vur diye buyurduk. Derken Firavun ordusuyla birlikte onların peşine düştü ve onlar da açılan yoldan denize girdiler. Biz İsrailoğullarını o denizde boğulmaktan kurtardık. Firavun ve ordusunu da denizden kuşatan kuşattı. Hepsi boğulup helak oldu. Firavun kavmini dalalete sürükledi, hidayete götürmedi. Ey İsrailoğulları! Biz sizi böylece düşmanınızdan kurtardık, Tur'un sağ tarafında vahyimize ve Resulümüze iman edeceğinize dair sizden söz aldık. Çölde aç kaldığınız zaman da size, Kudret helvası ve bıldırcın eti indirdik. Sonra size şöyle buyurduk. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve bu hususta aşırı gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım hak olur. Kime de gazabım hak olursa şüphesiz o nefsinin hevasına, arzu ve isteklerine köle olduğu için helak olmuştur. Bununla beraber muhakkak ki ben tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen sonra da hidayette olan kimseler için gaffarım. Tekrar tekrar işlenen günahları mağfiret edenim. Hani bir zamanda Musa, tur Sina'ya gelince ona şöyle buyurmuştuk. Seni kavminden ayırıp aceleyle buraya getiren şey nedir ey Musa? Musa dedi ki, işte onlar iman etmiş olarak benim izimdeler. Rabbim, benden razı olasın diye sana gelmekte acele ettim. Allah, ama biz senin yola çıkmandan hemen sonra doğrusu kavmini imtihan ettik ve Samir'i onları dalalete düşürdü, buyurdu. Bunun üzerine Musa, kızgın ve üzgün bir halde, Horus'u Sina'dan kavmine döndü ve onlara dedi ki: "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Yoksa sizden ayrıldığım süre size uzun mu geldi veya üstünüze Rabbinizden bir gazabın hak olmasını mı istediniz ki buzağa taparak bana olan vadinizden döndünüz?" Onlar dediler ki: "Biz sana olan vadimizden kendi irademizle dönmedik. Fakat biz Mısırlı kavmin ziynet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları eritmek üzere ateşe attık. Aynı şekilde Samiri de attı. Böylece Samiri, onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli yapıp ortaya çıkardı. Daha sonra da Samiri ve adamları, işte sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahı budur. Fakat Musa onu unuttu, dediler. Onlar bu heykelin kendilerine hiçbir sözde cevap vermediğini ve onlara ne bir zarar ne de bir fayda vermeye gücü olmadığını görmüyorlar mıydı? Andolsun ki Harun onlara, Musa tur Sina'dan dönmeden daha önce şöyle demişti. Ey kavmim! Siz bununla Allah'a kulluğu bırakıp buzağı heykeline tapmakla imtihan ediliyorsunuz. Muhakkak ki sizin Rabbiniz Rahman'dır. Gelin bana tabi olun ve emrime itaat edin. Onlarsa, Musa bizim aramıza dönünceye kadar biz buna ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa, tur Sina'dan döndüğünde, ''Ey Harun!'' dedi. Onların dalalete düştüklerini gördüğün zaman, seni onlara müdahale etmekten alıkoyan neydi? Neden bana tabi olmadın? Yoksa benim emrime karşı mı geldin?'' dedi ve kardeşi Harun'un sakalıyla başını tutup, kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ''Ey anam oğlu!'' Sakalımı ve başımı tutup çekme. Gerçek şu ki ben onları bırakıp peşinden gelseydim, senin İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın ve sözümü gözetmedin demenden korktum, dedi. Bunun üzerine Musa, Samiri'ye dönerek, Ya senin maksadın neydi ey Samiri? dedi. Samiri, ben ben... Onların görmedikleri bir şey olan vahiy meleği Cebrail'i gördüm ve gördüğüm o Resul'ün ayak izinden bir avuç toprak avuçladım da onu erimiş mücevheratın içine attım. İşte böyle yapmayı nefsim bana hoş gösterdi, dedi. Musa, gözümün önünden kaybolup defol git. Artık hayatın boyunca sen öyle bir derde müptela olacaksın ki bana dokunmayın diyeceksin. Şüphesiz sana vaat edilen bir ceza daha vardır ki, hiç kimsenin o cezaya çarptırılıp sana halife olamayacağı bir ceza. Şimdi ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu mutlaka yakacağız, sonra da onu elbette paramparça edip denize savuracağız dedi. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O'nun ilmi her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Resulüm, işte böylece biz, geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Şüphesiz ki biz sana, katımızdan bir zikir olan Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, muhakkak ki o, kıyamet günü, ağır bir yük yüklenecektir. Onlar, o yükün altında ebedi olarak kalacaklardır. Bu ağır yük, kıyamet günü onlar için ne kötü bir yüktür. O gün ki, sura ikinci kez üflenir ve biz nefsinin hevasına uyan mücrimleri, o gün gözleri göm gök bir renge bürünmüş, kör olarak bir araya toplarız. Onlar kendi aralarında dünyada on günden fazla kalmadınız diye gizli gizli konuşurlar. Biz onların sözünü ettikleri dünyada kalış süresini daha iyi biliriz. O vakit onlara yollarıyla örnek olanlarsa siz dünyada bir günden fazla kalmadınız derler. Resulüm sana dağlar hakkında bu dağlar da Kıyamet günü yok olacak mı? diye soruyorlar. De ki, Rabbim onları paramparça edip savuracak. Böylece onların yerlerini dümdüz, bomboş bir halde bırakacak. Öyle ki sen orada ne bir eğrilik göreceksin, ne de bir tümsek. O gün tüm insanlar kabirlerinden kalkmak için suğura üfleyen Allah'ın davetçisi, İsrafil'in çağrısına uyarlar. Ona yan çizmek ve itaatsizlik yoktur. Artık o gün Rahman'ın azametinden dolayı tüm sesler kısılır. Bu yüzden fısıltıdan başka bir ses işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Allah, insanların önlerindeki ahirette nasıl bir halde olacaklarını ve arkalarındaki dünyada neler yaptıklarını çok iyi bilir. Onlarsa o Rahman'ı ilmen asla kavrayamazlar. O gün bütün yüzler hay ve kayyum olan diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu ve varlığı varlıkta tutan Rahman için boyun eğmiştir. Dünyada yaptıklarıyla zulüm yüklenen kimse de gerçekten harap olmuştur. Fakat kim de dünyada mümin olarak salih ameller işlerse artık o kıyamet günü ne zulme uğramaktan ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Resulüm, işte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Umulur ki kullarımız takva sahibi olurlar. Kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar yahut onlar için bu anlatılanlar bir zikir, ibret ve hatırlatma olur da kendilerine gelir, akıllarını başlarına alırlar diye onun içinde tehditlerden nice türlüsünü tekrar tekrar açıkladık. Gerçek melik, hükümdar olan Allah, çok yücedir. Resulüm, sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce, Kur'an'ı ezberlemede acele etme. Ve Rabbim, ilmimi arttır, de. Andolsun olsun ki biz, daha önceden Adem'le, yasaklandığı o ağaçtan yememesi için, ahitleşmiştik. Ne var ki o, bunu unuttu. Ve biz bu konu hakkında, Onda bir azim de bulmadık. Hani biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin buyurmuştuk. Onlar hemen secde ettiler cinlerden olan iblis hariç. O diretti ve secde etmedi. Bunun üzerine biz Adem'e şöyle dedik. Ey Adem! Şüphesiz ki bu iblis hem senin hem de eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmak için bir oyun yapıp sizi kandırmasın. Yoksa bedbaht olur, sıkıntı çekersin. Şimdi senin için burada ne acıkmak vardır ne de çıplak kalmak. Yine burada sen ne susuzluk çekersin ne de sıcakta kalıp bunalırsın. Derken şeytan ona vesvese verip, Ey Adem! Sana... ''Ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?'' dedi ve onu kandırdı. Bunun üzerine Adem ve eşi Havva, ikisi de o ağaçtan yediler. Böylece takva elbiseleri üzerlerinden soyuldu da, kendilerine ayıp yerleri göründü ve hemen cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar.'' İblise uymakla Adem, Rabbinin emrine karşı geldi ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu yaptığına çokça tövbe edip samimi olduğundan dolayı rahmetiyle zatına seçti, tövbesini kabul etti ve onu sırat-ı hidayet etti. Allah onlara buyurdu ki, Birbirinize düşman olarak, Hepiniz oradan inin. Artık benden size bir hidayet geldiğinde, kim benim hidayetime tabi olursa, o ne dalalete düşer, ne de bedbaht olur. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka ona, dünyada dar bir geçimlik olan, kurtulamayacağı bir gönül darlığı vardır ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz.'' O gün o der ki, Rabbim niçin beni kör olarak haşrettin? Halbuki ben dünyada gören biriydim. Allah buyurur, evet öyleydi. Ama ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun. Biz hayatını israf eden ve Rabbinin ayetlerine iman etmeyen kimseleri işte böyle cezalandırırız. Ahiret azabıysa elbette daha şiddetli ve bakidir. Resulüm, yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hidayete erdirmedi mi? Şüphesiz bunda anlamak isteyen akıl sahipleri için ayetler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz, hüküm ve belirlenmiş bir süre, kıyamet vakti olmasaydı, kuşkusuz onlara azabın hemen gelmesi kaçınılmaz olurdu. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, sabah namazında, batışından önce de, ikindi namazında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitleri akşam ve yatsı namazıyla, gündüzün uçlarında, öğle namazında da tesbih et ki Rabbinin rızasına kavuşasın. Sakın kendilerini imtihan etmek için o kafirlerden bazı zümreleri faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine de gözlerini dikme. Zira Rabbinin sana bahşedeceği maddi manevi, her türlü rızkı hem daha hayırlı hem de bakidir. Resulüm, sen ailene ve sana uyan herkese salatı, her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışarak yaşamayı emret ve kendin de ona sabırla devam et. Biz, senden bir rızık istemiyoruz. Aksine, biz seni rızıklandırıyoruz. Hem, hem, en güzel akıbet, takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içindir. Kafirler dediler ki, Muhammed, Allah'ın Resulü olduğuna dair bize Rabbinden bir ayet, mucize ve delil getirmeli değil miydi? Resulüm, önceki sahifelerde apaçık delili bulunan sen, ve sana indirilen bu Kur'an'ın haberi onlara gelmedi mi? Şüphesiz eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etseydik elbette, Rabbimiz keşke bize bir Rasul gönderseydin de aşağılanmadan ve rezil olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık derlerdi. Rasulüm sen onlara de ki, herkes beklemektedir öyleyse siz de bekleyin yakında dümdüz ve hakka dost doğru varan yolun sahipleri kimlermiş ve hidayette olanlar kimlermiş iyice bilip anlayacaksınız